1939, numaralı konu, Ebu Musa el eşari'nin bir deniz birliğinin kumandanı iken gaybdan ses duyması, evet, Hazreti Peygamber Ebu Musa'yı bir deniz birliğinin başına geçirdi, o denizde rüzgarın tam estiği bir zamanda, gece, hareket halindeyken, birisi yukarıdan onlara, size Allah'ın nefsi üzerine hükmettiği bir kazasından haber vereyim mi, kim ki bir yaz gününde Allah için kendisini susuz bırakırsa, yani oruç tutarsa, Allah'a, ona en büyük susuzluğunun olduğu günde su içirmek gerekli olur diye seslendi.